a yeah. kaste Kainat bugün 22 Temmuz Cuma, yıl 2016, ay 7, gün 204, Hızır 78 1437, Hicri Şevval 18, 1432, Rumi Temmuz 9 Güneşin Esed yani Aslan Burcu'na girmesi Fırtına Günün malumatı Güneş Arslan, Esed Burcu'nda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 Merkez, Açık Radyo Burası, 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı haftanın son açık gazetesini, açılışını yapmış olduk. Hemen Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Concierto Diyaran Hues, gitar ve orkestra için... Arando's Gitar Konçertosu Joaquin Rodrigo'nun e, ikinci bölüm Adagio bölümünden bir kısım dinlettik size. E, Siegfried Beerend çalıyordu ve Berlin Filarmoni Orkestrası e, Reinhard Peters yönetiminde çalıyordu. Bir bölümünü size dinletme fırsatı e, bulabildik. Neden çaldığımıza gelince bir süre Eduardo Galeano'nun kitabından İspanya İç Savaşı ile de bağlantılı kalacağız. Sebep onlardan biriydi. Şimdi dinleyelim. Aynalar Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru, Sel yayıncı, Victoria, Madrid, 1936 kışı. Victoria Kent milletvekili seçilir. Popülerliğini hapishane reformuna borçludur. Bu reformu başlattığında sayıları çok fazla olan düşmanları onu İspanya'yı silaha gerek kalmadan suçluların ellerine teslim etmekle suçlar. Ancak hapishanelerde çalıştığı için insani dramla ilgili bilgisi kulaktan dolma bilgilere değil bizzat şahitliğe dayanan Victoria programını sürdürdü. Şunları yaptı, içinde yaşanamaz durumda olanları kapattı ki çoğunluk zaten bu durumdaydı. Çıkış izinlerini başlattı, 70 yaşın üzerindeki bütün mahkumları serbest bıraktı, spor sahaları ve gönüllü çalışma atölyeleri kurdu, ceza hücrelerini kaldırdı, bütün zincirleri, prangaları ve parmaklıkları eritti ve ortaya çıkan demiri büyük bir konsepsiyon arenal heykeline dönüştürdü.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 Evet tarihte bugüne de bakarsak 1942'de yine holokostla ilgili Yahudi soykırımıyla ilgili çok önemli bir önemli bir olayın başlangıcı Yahudilerin Varşova Gettosundan sistemli olarak gönderilmeye, toplama kamplarına ölüm kamplarına gaz odalarına gönderilmeye başlanması. 1942'de bugün olmuş Tarifi Mümkün olmayan acılar çekilmiş Sayıları da saymaya bile Gelmiyor Niye? nihayet 1951'de Bugün Dejik Ve Tigan adlı iki Köpek Bir Uzaya gönderilmişse uzay seyahatine gönderilmiş Ruslar Tarafından ve 2011'de bugün de Norveç terör saldırılarına uğradı bir neonazi sağcı faşist bir adam Breivik ilk bombayı patlattı. Bugün Oslo'nun merkezinde hükümet binalarından birini havaya uçurdu. İkincisi de hemen arkasından da Utoya'ya Utoya denen bir adada sosyal demokratların yaptığı bir topluma şey kampında gençlik kampında orayı bastı ve teker teker herkesi öldürdü. Yüzemeyenler kaldı. Hepsi yani yüzebilenlerin bir kısmı kurtuldu sadece. Michael Moore'un şimdi piyasalarda olan yani vizyonda olan çok ilginç, önemli filmi şimdi nereyi işgal edelim? Başlıklı filminde Amerika'nın alabileceği örnekler bölümü var. Çeşitli ülkeleri geziyor. Michael Moore belgeselinde ve Norveç'e gittiğinde de hapishane sistemini konuşuyor. Son derece ilginç. Burada mahkumlarla ne zaman görüşeceğim diyor. Bir adam böyle spor yapıyor filan. E görüşüyorsun ya diyor mahkum kendi serbest böyle dolaşıyor ortada ki mahkumların hepsinin kendi anahtarları var. Kendi hücrelerine falan gidiyorlar. Tam bu Victoria Kentin reformuna uygun. Ya yani İspanya'da ne, nedir durum bilmiyorum ama orada kesinlikle böyle olağanüstü e, görüntüler var. Geçtiğimiz Nisan ayında bu Norveçli aşırı sadece seri katil olarak da nitelendirilen kimi çevreler tarafından Andreas Behring Breivik hapishanede insanlık dışı muamele gördüğü gerekçesiyle Norveç devleti'ne bir dava açmıştı. O dava sonuçlandı. Breivik'ten bahsediyoruz. Kaç yücün üzerinde insanın hayatını kaybeden iki saldırının sorumlusu olan kişi. Yani bu konuyla alakalı yazılmış kitaplar da var. Biyografisini anlatan kitaplar da var. Türkçe çevrilmesi pek mümkün değil galiba çevrilmedi diye biliyorum ben ama var hep bir biyografisi, çocukluğundan başlayıp annesinin hayatından başlayıp bu noktaya kadar gelmiş gelişini anlatan. Her neyse konu o dil. Çarşamba günü diye yazıyor haberin içerisinde. Euro haberi bu. Geçtiğimiz Nisan ayının 20'sinde çıkmış bu haber. Sonuçlara davanın hakimi Helen Andeas Sekulic sanığın Hangi sıfatla suçlandığına bakılmaksızın demokratik bir toplumda adil bir şekilde davranılması gerektiğine karar veriyor ve e, hakim ayrıca Breivik özel hayatıyla aile hayatına da saygılı olunması gerektiğini belirtiyor ve e, açtı bunları istiyor istiyor ona verilmemiş evet. onu da kazanıyor bir, açtı vermiş. davayı kazanıyor bu vesileyle. Böylece yani, ayrım gözetmez sizin kendisine de bilgisayar ve bilgisayar oyunları kullanma hakkı veriliyor. E, böyle yaptığınız zaman da bu kişiyi e, tecritin içerisine almadığınız zaman da kahraman olma olasılığını da ortadan kaldırıyorsun kaldırıyorsunuz. Tamamen. İşte şeyde e, Michael Moore'un filminden birazcık daha bahsedecek olursak e, şeyi diyor sen de bu arada lütfen tam sayıyı öğ öğrenebilir misin? Gerçi ki kişiyi öldürdüğü sayıyı. Peki. Geliyor şey burada kaç e, mahkum var diye soruyor e, Michael e, 155 diyorlar bir açık hava hapishanesini geziyor ama e, insanların hücreleri filan var odaları her şey televizyonlar şey serbest kütüphane var mükemmel bir kütüphane e, 155 belki kaç gardiyan var diyorlar diyor 4 155 mahkuma, 4 gardiyan, e, silahlarınız nerede diyor gardiyanlara, ne silah diyorlar. Silah yok orada kullanıldı. Açık diye. hava hapishanesi onlar ya, bir dayıklıyordur şeydir mahkumlar da muhtemelen. Ya işte, yani evet maksimum güvenlik hapishanesi değil, onu da geziyor sonra, Breivik'in de evet. Orada biraz daha sıkı ama, yani ötekinden de pek bir farkı yok, onu da söyleyeyim en önemlisi e, Braywick'in öldürdüğü e, çocuklardan gençlerden birinin babasıyla konuşuyor hı hı. Hı hı. E, bu bizi de çok yakından ilgilendiriyor şimdi içinde bulunduğumuz durumu şey diyor sor, soruyor <gülüyor> e, intikam duygularınız var mı siz de onu ele geçirseniz öldürmez misiniz diyor genç bir adam aslında o da ben akademisyen yanlış hatırlamıyorsam şimdi ne münasebet diyor ben onun seviyesine mi ineyim diyor adam şöyle olmuş e, oğlu e, telefon etmiş baba burada o kampında birisi bize ateş ediyor ne yapayım diye e, bilemedim ne diyeceğimi diyor şartları da bilmiyordum tabi hangisi e, ve çok üzüldüğü bir husus yüz, yüz demeyi akıl edemedim diyor ben orada. Çünkü yüzenler bir tek kurtuldu diyor. Peki cep telefonu yerine e, silahı olsaydı daha iyi olmaz mıydı diyor. Michael Moore hayır diyor. Bu işler silahla silah karşıya silahla filan halledilemez diyor. Evet. Reformu destekliyorum diyor. İntikamcı olamam diyor. Şöyle, şöyle bir ekleme daha yapabilirim. Madem bir ülke seçtik ve oradan devam edelim. Norveç'ten devam edelim. Bu Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'te geçtiğimiz sene yayınlanan, geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan istatistiklere göre 2014 yılında polis sadece silahını iki kez ateşlemiş. Ki olayda ölen ya da yaralanan da olmamış. Ülkede 2013 yılında da polis sadece üç kez silahını kullanmış. Bununla alakalı olarak mesela Temmuz 2015'te bu konuyla alakalı olarak da çıkan haberler vardı. Ama e, Brevi'nin dosyasına baktığınız zaman e, şey kaç kişiydi? 85. 85 evet. 85 kişini öldürdüğünü. Bu silahı i̇ki, nereden iki, buldu iki. peki Brevi? Onunla alakalı hiçbir Onun şey yok. Çok var, var. Çok ayrıntılı. Ee, Amerika'dan getirtiyor yanılmıyorsam. Bu silah gruplarından biriyle temas ediyor. Hı hı. Legal Ve, yollardan? Hayır. İllegal yollardan. İllegal yollardan getirtiyor. Uzun bir şey. E, macerası vardı. Yanlış hatırlayacağım. Ama yani ilkisi de fena değil bu silah üretimi konusunda. 17. sıradaymış. Evet. Dünyanın en e, az e, suç e, şey e, ateşli silahlarla suç işlenen en az ülkelerin en az e, suç işlenen ülkelerinden biri. O da Michael Moore'un filminde var. Neyse. Ama satışı varmış. Dünya geneline ya da evet. Dünyaya, olsa gerek. Tabii tabii. Ama yani suç oranı en düşük ülkelerinden biri dünyanın. Evet, cinayetleyim. Tamam, şimdi bugünün e, haberlerine geçelim. O zaman e, çok e, önemli birçok haberimiz var. E, bir kere e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşlediği e, şeyde vurmasıyla Suriye'de 73 sivil öldü. Ve IŞİD savaşta şimdiye kadar ki en büyük kayıp olduğu söyleniyor. Siviller çok önemli bir şey ee, Manbij'de e, Mayıs sonundan beri başlamıştı Manbij'de deniyor e, savaşı kontrol eden gruplar en az 190 sivilin e, Amerika Birleşik Devletleri hava bombardmanlarında öldüğünü söylüyorlar sivillerden bahsediyorum ve bu son olayda da 73 kişi ölmüş bir önceki verdiğimiz haberde de bunun yanlışlık olduğunu söylediklerini de hatırlatalım. Biz de bunu söylemiştik. Araştırıyoruz demiş Amerika'nın ordusu, Amerika Birleşik Devletleri ordusu Pentagon. Ve hiç sivil ölmedi diyordu yalnız. Daha önceki yaptı açıklamada. Daha önceki birkaç ay önceki açıklamasında. Ve aynı anda da 20 bin IŞİD militanını öldürdüğünü e, söylüyordu. Tam öyle değilmiş durum yani. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bombaladığı yer olan Menbiç kentinde de çatışmalar sürüyor. Bu aralar Suriye'de en fazla çatışmanın olduğu yerlerden birisi Halep'le beraber. Ülkenin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri destekli güçler kuşattıkları Menbiç kentinde bulunan IŞİD güçlerine şehri terk etmeleri için 48 e, saat müflet vermiş. Bunun 12'si doldu galiba. E, ardından da ne olacağı bilinmiyor. Yani bir diğer taraftan da bu çatışmalar da devam ediyor. Ee, şey ölmüş. Ee, Agir Şervan. Kim o? Eski Amerika Birleşik Devletleri deniz komandası Leve Jonathan Shirley. Ya da Kürt yoldaşları tarafından bilinen ismiyle, Koda adıyla e, Agir Şervan. 14 Temmuz'da Membiç'e düzenlenen saldırıda e, hayatını kaybetmiş. IŞİD tarafından yapılan ö, karşı saldırı sırasında. Evet. YPG saflarında savuşuyormuş Agir Şervan ya da Levi Jonathan Shirley. Çok ciddi bir e, eski baharsınız. Amerikan komandosu. Seni yakından ilgilendirecek takip ettiğin haberlerden bir tanesi olduğunu biliyorum. İyi haberi de vereyim. Çok sayıda iyi haberimiz yok ama Guantanamo'da e, 14 yıl kanunsuz bir şekilde tutulan bunun kitabını da yazan Muhammed Ulslahi, Morüşis'li Guantanamo günlüğünün yazarı e, 14 yıl sonra e, Hiçbir suçlama olmadan çık Serbest kalacakmış Bu çok önemli bir evet. gelişme ilk defa oluyor Belki kitabı da sansürsüz bir şekilde Bu okunabilir. okunabilir Bu da iyi bir haber e, Başka bir haber Başbakanlıktan Emniyet Genel Müdürlükleri'ne Türkiye'ye geçtim 22 Temmuz tarihi için 22 Temmuz bugün bir kalkışma uyarısı olduğu söylenmiş. Kim demiş bunu? E, U, Ozan Darıcı imzalı bir haber bu T24'ten. E, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valisi Vasip Şahin iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı. Ama Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Aydın Ergül demiş bunu. Senin Soruna cevap. Bu imzayla 81 ilin emniyet müdürlüklerine bir yazı gönderilmiş. Yani Türkiye'de zaten 81 il var. 22 Temmuz 2016 Cuma gecesi yani bu gece... PDY FETÖ'nün deşifre olmamış üyelerinin yeni bir kalkışma yapabileceğinin değerlendirildiği belirtilmiş. Özellikle dün akşam saatlerinde bu tip haberler epey bir dolaşıyordu o yüzden sordum Ama dinledi, bu bu T24'te yayınlanan bir haber olduğu için gerçekten dikkate alınması hayır, gereken bir Hayır öyle değil. İsim isim be, olarak da yani ile beraber yani niyet bildiriyor imzasını. Anladım. Anladım ama bu bir dijital kopya. Fotoğraf makinesine şeyi yansıtmışlar, monitörü yansıtmışlar ve bu şekilde evet. çekilmiş bir şey. Bu doğru olabilir. Ya da yanlış olabilir T24'te yayınlandığı için inanabiliriz. Ama bununla benzer iddiaların hep bir etrafta dolaştığından da bahsedebilmek mümkün. Evet imzalı bu sebepten bir haber ötürü işte bunu evet, okumak söyledik. zorundayız zaten. Bir, herhangi bir sakınca yok zaten ben öyle bir şey olduğunu söylemiyorum. Böyle şeylerin olduğundan bahsediyorum. Ee, bu sebepten ötürü de işte dün büyük bir protesto gösterileri sırasında Boğaz Köprüsü'nde gerçekleştirilen protesto gösterisi de bunlardan bir tanesiydi. Ee, aynı zamanda ülke, şehirlerdeki kışlaların önüne araçlar çekilmiş. Bu iddialar dolayısıyla kamyonlar çekilmiş, otobüsler çekilmiş insanlar orada bekliyorlardı. Ve çeşitli yerlerde de tekrardan operasyonlara başlandı yine e, söyleniyor. Evet bu önemli tabii çünkü İstanbul Valisi yalanlıyor. Buna rağmen de böyle belgesiyle ve imzalı bir haber olarak da yayınlanıyor. söyleniyor. Ee, Böyle bir şey. Bir başka haber Ergani'de PKK'nın hücre evine yapılmış bir operasyon var. Üç polis şehit, iki yaralı var. Diyarbakır'da Diyarbakır ilinde PKK'ya ait bir hücre evine yapılan operasyon sonrası çıkan çatışmada üç polis şehit olmuş, iki polis de yaralanmış. Polis ekipleri bölgeye sevk edilmiş. yenen Türk'ün haberi bu da. Ee, uzun namluluğu silahlarla saldırı olduğu çatışma olduğu bahsi belirtiliyor. Bir başka bunun bağlantı da kurulabilecek bir haber. Trabzon'da Maçka'da 3 polisin şehit olduğu saldırıyı Halkların Birleşik Devrim Hareketi diye bir örgüt üstlenmiş. Evet. HBDH. Bu da Haber Türk'ten Enis Yıldırım'ın haberi. Karadeniz bölgesindeki bu tip saldırıları bu örgüt üstleniyor genelde. Geçtiğimiz sene içerisinde PKK'ya bağlılığını ilan etmiş ve kurulmuş olan bir örgüt. Evet 5'i polis 6 de yaralanmıştı 3 kişinin ölümünden sonra bir de çok e, günün en önemli haberlerinden bir tanesi e, olarak bu Türkiye henüz şeyin üzerinde diken üstünde oturuyor darbe ve arkasından gelen olağanüstü hal ilanıyla beraber gayet gergin ve kaotik bir ortam var. Bunu artıracak bir olay daha var. Darbenin önde gelen isimlerinden biri olduğu söylenen ve tutuklanan hatta dayak yemiş ve işkence görmüş olduğu fotoğrafları da ortaya konulan Hava General darbenin lideri olduğu belirtilen Hava Generali Akın Öztürk hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama gelmiş ters yönde. Akıncı Üstüne Öztürk'ü Hava Kuvvetleri Komutanı gönderdi diye belirtiliyor. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura Üyesi Orgenel Akın Öztürk'ün ifadesinin bir bölümünü bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri doğrulamış durumda. Bu çok önemli çünkü tam bir e, kaosu da ortaya koyuyor. Yöneten ben değilim diyordu ifadesinde. İfadesi demeden altında. Ben 15-7-2016 tarihinde gerçekleşen askeri darbeyi planlayıp yöneten bir kimse değilim diyordu. Bu darbecilikte suçlanan general. Bu askeri darbeyi kimin planladıp yönettiğini bilmem. İstanbul'da olay günü bir arkadaşımın kızının düğünü vardı. Oraya katılmam gerekiyordu. Ben İstanbul'a gitmedim. İzmir'deki başka işlerimi halletmek için oraya gittim diyordu. Ardından Ankara'ya askeri uçakta yanında kara kuvvetleri Komutanı ile beraber gelmiş son ailesini görmeye gitmiş ve e, darbecileri iknaya çalıştım da demişti o aşama öncesinde de bazı şeyler var ama evet. orada geçebiliriz evet yani e, şöyle e, eski e, bu basına sızan nasıl sızdığı da belli olmayan savcılık ifadeleri var darbe girişimin içinde olmadığını tam tersine 15 Temmuz Cuma günü akşamı darbeci generalleri yaptıklarından vazgeçmeleri için ikna etmeye çalıştığını söylemişti ...işte senin de dediğin gibi... ...Akıncı üstündeki lojmanda olduğunu... ...hareketliliği televizyonda gördüğünü... ...ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın... kendisine arayıp Ankara'daki uçakların... ...alçaktan uçuş yapmasını, durdurmasını istediğini... ...bunun üzerine üst komutanlığına gittiğini belirtmiş. Askeri ve senin dediğin gibi... ...askeri darbeyi planlayıp yöneten bir kimse değilim... Bu, ...bunu kimin planlayıp yönettiğini bilmem demişti. Şimdi buradaki... Ee, çok çarpıcı açıklama bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geliyor. TSK'nın yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlandı. Ve e, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Abidin Ünal'ın darbe girişimi sonrası a, Ankara'daki Akıncı Üssü lojmanları bölgesinde bulunan Orgenel Akın Öztürk'ü aradığı belirtilmiş. Ve aynı açıklamada e, komutanın Öztürk'e uçakların, dördüncü ana jet üstünden kalkmasının yasa dışı olduğunu söylediği ve Öztürk'ten hemen akıncıya giderek kalkışmada bulunanları ikna etmesini istediği belirtilmiş. Dolayısıyla bütün ifadesinin doğru yani kısmen doğruladı diyor ama en önemli bölümü bu zaten ifadesinin e, dolayısıyla da şimdi birden Türk silahlı kuvvetlerinin açıklamasıyla ters katlım durumunda olduk hepimiz çünkü bunu yorumlamak çok zor ama fevkalade önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim Yani önce şöyle de vardı burada çok daha önce üzerinde durduğumuzda ilginç bir karışıklık vardı Anadolu Ajansı Öztürk'ün ifadesini yayınladı da Öztürk darbeci oldu darbeciyim demiş dedi demişti bunun üzerinde durmuştuk Anadolu Ajansı'nın bu hemen düzeltti sonra Hemen ardından gerçek ifadesi ortaya çıkmıştı. Darbeci değilim, tanıklarım tanık gösteriyordu. Genelkurmay Başkanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı'dır diyordu. Aynı saatlerde e, işkence gördüğünü kanıtlayan fotoğraflarda e, medyada yer aldı. Öztürk darbecilik suçundan tutuklandı. Genelkurmay'ın dünkü açıklaması ise Öztürk'ün Akıncı üstüne darbecileri ikna etmek için gönderildiği cümlesi de yer aldı çok önemli bir durum. Şimdi ara vereceğiz bunun devamını da getirmek için ama iki de dış haber daha vereyim. Bir tanesi Donald Trump resmen Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığını kabul ettiğini açıkladı. Yaptığı konuşmada da hem xenofobia yani yabancı düşmanlığı hem islamofobia yani İslam düşmanlığı hem Mizojini yani kadın düşmanlığı açıkça görülüyor bütün konuşmasında. Evet. Böyle bir insanın Amerika Birleşik Devletleri'nin başına gelmesi ihtimali var. Kuvvetli mi derseniz o konuda da bugün çok andık kendisini. Michael Moore dün bir televizyon programına çıkmış. HBO'nun Real Time with Bill Mayer programında evet. ve diyor ki Oyun oyunbozanlık yapmak istemem keyfinizi kaçırmak istemem özür dilerim bunun için ama Donald Trump kazanacak demiş ve bunun için de önemli bir şey kendisince önemli bir kanıt gösteriyor kendisi Michigan'lı biliyorsunuz bütün e, filmleri filan da o, o Rust Belt dedikleri yani paslanmış endüstrinin terk ettiği şey bölgelerinde yaşıyor e, yani bütün işlerin şeye gönderildi, Çin'e ve uzak doğuya başka yerlere gönderildi. Fabrikaların kapatıldığı yerler bunlar. E, Donald Trump e, bu çok önemli bir oy deposu olan eyaletlerde Michigan, kendisinin Wisconsin, Ohio ve Pennsylvania burada e, seçmen sayısının e, öyle, yüksek sadece bu dördünü kazansa yeter diyor ve böylece e, Brexit e, Brexit gibi bir şey var ya İngiltere'nin ayrılması. Evet. O öyle bir strateji diyor. Yani kimse inanmıyordu çıkacağına ama öfkeli olduğu için Avrupa Birliği'ne de öfkesini ben bir vereyim şu çıkma için diye sonunda da öyle oldu diyor ee, aynı strateji olacak yani o kadar şikayetçiler ki birçok şeyden Donald Trump tabii ki istemiyoruz ama olsun biz verelim de bakalım ne olacak diye düşünenler var diye ilginç bir açıklama yapmış bu da tabi dünyayı Amerika Birleşik Devletleri başta dünyayı çok ilgilendirecek bir şey Duvar da çekmeyi düşünüyor Meksika'ya. Karşı olanlar kendileri insandan bir duvar yapmışlar ama seçildi ve inanılmaz bir konuşma yapmış. Ondan da pazartesi günü falan bahsetme imkanımız olabilir. Şimdi ara verelim. Açık delik grubundan The Watch Cadı adlı parçayı dinledik isteyen duruma da uygun olup olmadığına karar verebilir. George Clinton, Amerikalı müzisyen ve P-Funk diye adlandırılan grubunda kurucusu ve funk müziğinin en önemli simalarından birisi. Onun doğum günü 22 Temmuz'du 1941 doğumlu. Yani 75 yaşında olmuş oluyor kendisi. Ona da bir sütü günaydın demiş olduk. Bu şekilde Cadavı'ndan bolca bahsedilen bir yerde e, devam ediyoruz. Aynı zamanda Bol'da Aspargas'ın olduğu bir yerde özellikle sosyal medya üzerinden konuşacak olursak rivayetin bini bir para. E, İzmir'deki çalınan saat hikayesini duymuş muydunuz? böyle bir hikaye falan dönmeye başladı şeyde sosyal medya ya Ama üzerinde. bunların üzerinde durmamız için sebep var mı? Hiç yok. Yok, yok durmayalım yani. tamam. Yani olağanüstü hallerde daima evet. en çok rastladığımız şeylerden bir tanesi budur. Şimdi 81 ilde olağanüstü hal ilanı 115'e karşı 346 oyla kabul edildi. Ee, o hal kararı devlet millete değil kendisine olağanüstü hal ilan etmiştir diye ilginç bir açıklama yaptı Başbakan Binali Yıldırım ne demek olduğunu ben tam iyi anlayamadım ama herhalde çok e, anlayanlar anlamayanları benim gibi anlamayanları anlatırlar ve o hal teskeresi meclisten geçti 115'e karşı 346 oyla AKP'nin önergesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Açık oylamaya 550 milletvekilinden 461'i katılmış ve böyle MHP o hal ilanına destek vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP ise karara karşı çıkmıştı. Yani 21 Temmuz Perşembe günü saat 1 itibariyle 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş oluyor. Binali Yıldırım da meclisteki telefon, e, teşekkür konuşmasında alınan bu kararla devlet millete değil kendisine olağanüstü, ilan etmiştir diyor Erdoğan'ın da ilginç bir açıklaması var yeni darbe girişimi mümkün ama kolay olmaz demiş Reuters ajansına yaptığı açıklamasında her gün bir yabancı ajans ya da televizyon kanalıyla konuşma e, programını sürdürüyor e, bu kez çok daha fazla teyakkuzdayız demiş ama ilginç de bir ilavede bulunmuş daha yeni ilan edilmiş olan şey de Olağanüstü halin gerekmesi durumunda üç ay daha uzatılabileceğini de açıklamış. Aynı açıklama sırasında aynı zamanda bu işlemden aldığım haberini e, darbenin olduğunu işlemden öğrendiğim haberini konusuyla da detaylı biraz açıklama yapmış. Haberi aldığımda MİT müsteşarını aradım ulaşamadım. Genelkurmay başkanını aradım ulaşamadım. Sıkıntılı da olsa e, başbakanla temas kurabildim demiş. Ailemden önce helikopterden Dalaman'a geçtik İstanbul pistinin karartıldığını öğrendik. Pilotu tur atmasını ve pisti kontrol etmesini söyledim. Darbeciler üzerimizden ses hızını aşarak geçtiler. Rehin alınanlar akıncı üstündeydi. 12 saat so 12 saatte kontrol ele geçirildi ifadelerini kullanmış. Bunları da söylemiş. Evet şimdi. uzatılabilir demiş. Bu arada Numan Kurtulmuş Başbakan yardımcısı da sokağa çıkma yasağı olmayacak. Temel haklardan ödün verilmeyecek demiş ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de askıya aldıklarını belirtmiş. Yaşam hakkı hariç yani ikinci maddesinde öngörülen Avrupa insan Hakları Sözleştirilmesinin herkesin yasama, yaşam hakkı yasayla korunur. Öl, yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı mahkemece hükmedilen bu cezanın infazı dışında hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez maddesi var. Zaten Avrupa Birliği'nde ölüm cezası yok hiç. Yani bu e, hakkın e, hiçbir şekilde askıya yani yaşama hakkının askıya alınamayacağı ee, dışında askıya alınmış Avrupa sözleşmesiyle Türkiye'nin bağlı Çavuşoğlu'ndan da Dışişleri Bakanı'ndan da Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da o hal Avrupa ve dünyada gerektiğinde tereddütsüz hayata geçirilen bir uygulamadır Türkiye'de güvenliği ve demokrasisi için bu kararı almıştır diye bir uygulama da var Fransa'da terör patlamaları üzerine aldım işte bu. Çok sayıda terör saldırısı üzerine. Türkiye'de de en az Fransa kadar hatta ondan çok daha fazla olduğunu söyleyebileceğimiz ölümlere yol açan terör saldırısı oldu ama o zaman ilan edilmemişti neden diye sorulabilir. Ne zaman efendim? Ne zaman çok kaçırdım herhâlde özür dilerim başka bir habere bakıyordum. Fransa'da terör patlamaları üzerine alındım işte olan onu örnek gösteriyorlar ya hı hı. Fransa'da alındı her yerde alınır diyor. Ee, ama Türkiye'de Fransa'daki aynı zamanlarda Türkiye'de daha fazla terör saldırısı evet. oldu o zaman olağanüstü hal ilanı düşünülmemişti evet, işte ben de onu soruyorum evet. niye diye ee, HDP'den de ilk OHAL tepkisi gelmiş darbeciler de aynını yapardı ve bunu demokrasi için yaptık derlerdi diyor HDP Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen söylemiş bunu ee, sosyal medya hesabında Hükümet'in o hal sonrası çıkarmayı planladığı kararnamenin içinde de kademeli bir ceza sistemi olduğu Hürriyet'ten Nuray Babacık'ın haberine göre e, personel rejiminde değişikliğe gidilecekmiş. Gülen cemaati mensuplarının ve darbe destekçilerinin ayıklanması için darbecilerle ilgili soruşturma tamamlanana kadar mallarına tedbir konulacak gibi evet. bir çok önemli bir istisnai hüküm var. Askeri okullara bir takım önlemler alınması öngörülüyor. Okulların da kapatılması ikinci bir aşamada. Jandarmanın bir genel müdürlüğü indirgenmesi, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olmaya devam edecek. Yurt, uluslararası arenada da kampanya başlatılacak diye ilginç bir haber var doğrusu. Ee, bakmak lazım. Zeynel Lüle e, uzun yıllar e, Hürriyet gazetesinin Avrupa e, muhabirliğini gerçekleştirmiş olan Avrupa temsilciliğini Zeynel Lüle bir yazı yazmış T24'te. Hükümet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni askıya aldı. Şimdi ne olacak diyor. Ve ilginç önemli şeyler söylüyor. Yani bu durum Avrupa Konseyi'nin artık doğrudan 90 gün boyunca Türkiye'yi denetleyeceği anlamına geliyor diyor. Avrupa Konseyi'nin. Avrupa Birliği değil bu tabii. Türkiye'nin 1949'dan beri üye olduğu Avrupa ülkelerinin toplanan şeyi bu örgütü, şemsiye örgütü yani bu karara göre halk o hal sürecinde gerçekleşen ihlalleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ahime götüremeyecek Strasburg'a savaş ve ulusun varlığını tehdit eden durumlarda üye ülkeler bunu yapabiliyor ve sözleşmeyi askıya alabiliyor demiş o da. Buna derogasyon derogation deniyor 15. madde uyarınca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin. Ancak bu durumda bile sözleşmenin bazı maddeleri yani 2. 3. 4. ve 7. maddeleri, maddeleri ihlal edilemez yani askıya alınamaz. Avrupa Konseyi bunu çok yakından izleyecek. Aksi durum Türkiye'nin üyeliğinin sonu anlamına gelir diyor. Şimdi Avrupa Konseyi üyeliğinin sonunun gelmesi son derece önemli bir şey. Yani Medeni Batı camiasının tamamen dışında kalması anlamına gelir Türkiye'nin ve fevkalade sonuçları olabilir. Böyle bir tehlikeye doğru da işaret ediyor Zeynel Lüle. Mutlaka halkın yaşam hakkı korunacak, devletin ihmali ya da devlet eliyle insanlar ölmeyecek, kimseye işkence yapılamayacak, kimseye ya da köle ya da pul durumunda tutulamayacak ve kimseye kanunsuz ceza verilemeyecek. Yani diyor sonuç olarak hiç kimse işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı ...suçlu bulunamayacak yani bu şeylerin geriye yürümesi yürümezliği ilkesi işte evrensel hukuk ilkesi. Ee, aynı biçimde suçun işlendiği sırada uygulanabilir olan cezadan daha ağır bir ceza verilemeyecek. Bunlar yani evrensel hukuk dediğimiz sistemin çok uzun zamandan beri yerleşmiş kuralları. Kısaca sözleşmeyi askıya alma kararı bu durumlar için geçerli değil... O hal süreci artık Avrupa Konseyi denetiminde diyor. Bu çok e, fevkalade önem taşıyan bu, bir durumdayız. Bu i̇şkence ve kötü muamele konusuyla alakalı bir diğer haberde Yunanistan'dan geliyor. Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker DEDAŞ'ta işte mahkemeye çıkarılmışlar. Polis eşliğinde adliye binasına giren askerler yüzlerini kapatırken ellerinin kelepçeli olduğu görülmüş. Darbeci subayların üzerinde çelik yelek bulunması da aynı şekilde hürriyetin haberine göre dikkat çekmiş. Türkiye'nin iadesini talep ettiği askerlerin yargılandığı Dedeaçı suç, Suçüstü Mahkemesi 8 darbeciye Yunanistan'a kaçak suçundan, e, Yunanistan'a kaçak girmek suçundan 3 yıl tecilli 2 ay hapis cezası vermiş. Yunanistan'a kaçak girmenin şeyi de iki aymış bu İlker vesileyle öğrenmiş bu vesileyle olduk. Öğrendik. Askerler canlarını tehlikede olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye dönmek istemediklerini belirtmişler. Şu anda cezaevindeler iki ay boyunca. Ama bu noktada benim kafamı karıştıran bir haber yine aynı şekilde Yunanistan'dan geldi. Atina'daki temaslarını sürdürüyormuş Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Jack Lew Financial Times'e yaptığı açıklamada Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılmasıyla ilişkilendirmiş. Böyle bir ilişkilendirme koymuş. Demiş ki umuyorum parantez içinde son dönemde bölgede yaşanan kargaşalar borç yapılandırması parantezi kapattık. Borç yapılandırması tartışmalarının seyrini değiştirir. Zira hem doğru olan bu hem de Yunanistan'ın jeopolitik pozisyonu önemli jeopolitik pozisyonunun önemi nedeniyle finansal geleceğinin pekiştirilmesi için iyi bir zaman demiş ve Yunanistan'ın altyapısının düzeltilmesi gerektiğini gerektiğine dikkat çekmiş. Evet. Darbe girişimi sonrası Yunanistan'ın borcu hafifletilmeli diye vermiş bir gün gazetesi. Diye. Şimdi mesela e, bu çok etraflıca tartışılabilecek bir şey tabii bu. Şey ileride konuşma fırsatı buluruz inşallah. Evet. Fakat e, Avrupa Konseyi'nden e, çıkması ihtimali, e, atılması ihtimali belirirse hı hı. ya da mesela başka bir şey düşünelim. Bu askerleri e, askerler biraz önce okuduğuna haber var iki şer ay hapis cezasına çarptırılan He. askerler çıktılar ve Türkiye geri gelmelerini istiyor Hı. darbeciye karışma suçundan iade etmezse e, e, ne olacak? Ee, Yunanistan'la bir e, savaş hali ortaya çıkabilir. Avrupa ile aynı zamanda. NATO içerisinde de aynı zamanda. Evet. NATO içerisinde Dolayısıyla yani NATO'nun e, şeyin Yunanistan'ın güçlendirilmesini belki o açıdan da önermiş olabilir. Bilmiyorum bu diplomatik bir şey. Ha, cephelerin oluşturulması manasına mı geliyor? E, yani Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı korumak üzere bir şey de düşünmüş olabilir. Çünkü çok e, çok boyutlu sonuçları olacak bu Türkiye'nin öyle olan hal ilanı ve yargılamalarıyla kolay kolay atlatabilecek bir durum içinde değiliz. Şimdi mesela şeyde diyor ki şu anda rakamlara bir bakalım. 7.423'ü asker 10.410 kişi gözaltında. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Yardımcısı'nın açıklaması bu Yasin Aktay'ın e, TM 4ten aldık. E, Türkiye genelinde 10.410 kişi olmuş darbe girişimine yönelik tutuklamaları, gözaltıları. E, parti Genel Merkezinde, AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, e, toplantının hemen ardından düzenlenen basın toplantısında. Gözaltına alınanların sayısı 10.410 kişidir. 287'si polis, 7.423 asker, 2014'ü hakim ve savcı, 686 kişi de sivil diyor. Ee, Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'ten de binden fazla kamu görevlisinin firar ettiği gibi çok ilginç bir açıklama var. Nasıl yorumlayacağımı tam bilemedim. Ne demek firar etmek? Firari mi? Yani devlet memurları, maliye bakanlığı mensupları filan öyle demek istiyor galiba. Ben anlamadım. Binden fazla kamu görevlisinin firari olduğunu belirledi. Sonuç olarak ülke çapında sürdürülen operasyonlara ilişkin son bilançoyu öğrenmek istiyoruz. Öğreniyoruz. Numan Kurtulmuş açıklıyor. 241 kişi öldü. 1537 kişi yaralandı. 9 bin küsur kişi gözaltına alındı. 2 bin. 592 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Yani 11 binin, 11 12 bin, bine yakın tutuklama kararı, gözaltı ve tutuklama. 2.777 hakim ve savcı gözaltında, 1270'i tutuklanmış, 730'u da gözaltında olunca tam toplam toplu bir rakam oluyor. Yani 2.000. 2.700, 2.277'den 2.000'i tutuklanmış ya da gözaltında. 6.823 asker gözaltında 1457'si tutuklanmış, 246'sı adli kontrolle serbest bırakıldı ve 87'si ancak doğrudan serbest kalmış ve 1000 kamu görevlisi de firari olmuş oluyor. TRT ve Rütükt'e de devam ediyor. Açığa alınan 329 kişi hakkında soruşturma başlanmış. TRT'de 300, Rütükt'e 29 personel. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı da kapatılan kurumlardaki 138 bin öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı okullarına nakledileceği kararını vermiş. İkinci dalga 6538 kişiyi vurmuştu. 21 bin öğretmenin lisansı da iptal edilmişti. Bu arada Yamanlar Koleji'ne de kayyım atanmış. Toplam 29 eğitimi, eğitim kurumunun bağlı olduğu Sema ve Şelale Anonim Şirketi'ne kayyım atanmış. Avrupa Birliği'de ohal ilanından sonra Türkiye'de yaşananlardan kaygı duyuyoruz diye önemli bir açıklama var. Sorumlu komiser Johannes Hahn ve dışlar ve güvenlik dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Federica Mogherini'den Türkiye'de yaşanan gelişmelerden kaygı duyduklarını belirtiyor. Eğitim, yargı ve medyada aldığı kararları kabul edilemez olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve özgürlüklere saygı duyma çağrısında bulunuyor. Çok e, önemli bir e, şey var. Binlerce insanda darbe girişimine karşı tankların yürüdüğü Boğaziçi Köprüsü'ndeydi. Biraz izleme fırsatı buldum ben, çok az ama orada okunan metin... E, Şimdiye kadar Adalet ve Kalkınma Partisi mitinglerinde okunan metinden fazla farklı değildi. Ve tanıdık simalar göze çarpıyordu. Bilal Erdoğan mesela arkasında yer alıyordu konuşmacının. Böyle bir durum var. 24 Temmuz Pazar de CHP'nin organize ettiği ve çağırcılığıyla herkesi çağırdığı bir miting var. Taksim'de düzenlemeyi planladı. bu miting aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Yasin Aktay'dan da destek bulmuş ve AK Parti'nin de destek vereceğini ve katılımın sağlanacağını da söylemiş evet, Naci Bostancı da aynı zamanda daha yüksek bir şeyde bu da AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı da kutluyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ni demiş. Gel gelelim ee, bazı problemlerde yok değil durumda yani Avrupa Birliği'nin uyarılır Avrupa e, Konsey'nin ve Avrupa Birliği'nin uyarıları çok dikkate alınmaya değer tabii. Tarık Ziya ikinci önemli bir şey e, bence. Yazı kaleme almış 21 Temmuz tarihini 13 saat 13 itibariyle ülkede anayasanın ortadan kalktığı ve hukuk düzenine son verildiği havası esmekte diyor. 15 Temmuz günü yapılan darbe girişimi hezimete uğramış, darbeciler yenilmiş ve yakalanarak adalete teslim edilmişlerdir. Toplum olarak büyük bir tehlikeyi atlatmış olmanın sevincini yaşamak hepimizin hakkıdır. Hükümet darbenin sonuçlarını tasfiye etme çabası içinde. Ayrıca yeni bir kalkışma ihtimali karşısında önlem almaya çalışmakta. Bu nedenle içinden geçtiğimiz olağanüstü koşulların telaşından kurtulamamış bir görüntü vermektedir. Ülkede anayasanın ortadan kalktığı ve hukuk düzenine son verildiği havası etmekte diyor. Oysa siyasi partilerimiz açık anayasa ve hukuk düzeni yürürlükte. Böyle bir ortamda anayasaya ve hukuk devleti ilkelerine sahip çıkarak yapılan hukuksuzlara karşı çıkmak öncelikle ana muhalefet partisinin görevidir. Ne var ki Cumhuriyet Halk Partisi yaşanmakta olan hukuksuzluğa sessiz kalmakta, ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin keyfi uygulamalarını tasvip edercesine uzaktan izlemeyi yeylemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin titizlikle sahip çıktığı ve her vesileyle dokundurtmam dediği anayasanın ikinci maddesindeki Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir, hükmü yürürlüktedir. Altını kendisi çizmiş. Hukukun. Şimdi sormak gerekir. Hangi hukuk devletinde geçerli bir yargılama yapılmadan ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan 3 gün içinde 30 vali, 42 kaymakam, 140 yargıtay üyesi, 30 danıştay üyesi, 3000 maliye bakanlığı, 8000 içişleri bakanlığı ve 15000 milli eğitim bakanlığı çalışanı görevden uzaklaştırılabilir. Keza hangi hukuk devletinde Dünyanın en büyük üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi gibi önemli bir üniversitenin 98 öğretim üyesi salt rektörlük kararıyla görevden alınabiliyor. Türkiye'de 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinden sonra bugün yapılan uygulamalara benzer işlemler yapıldı. Yani 1960, 1971 ve 1980 çünkü anılan tarihlerde başarıya ulaşan askeri darbeler yapılmış, iktidardaki meşru hükümetler feshedilmiş, yürürlükteki anayasalar kaldırılmış ve hukuk düzenine son verilmişti. Salt darbe hukuku geçerliydi. Hedefine ulaşan darbelerden sonra kurulan askeri yönetimler olağanüstü rejimlerdir. Genel olarak darbeciler siyasi partilerin varlığına son verir ve görevde kaldıkları sürece ülkeyi keyfi darbe hukuku ile yönetirler. Oysa Türkiye'de darbe girişimi başarıya ulaşmamış, hukuk sistemi ilga edilmemiş ve meşru hükümet iş başındadır. Yürürlükteki anayasa ve hukuk sistemi geçerlidir. Adalet ve Kalkınma Partisi darbe girişimini hezimete uğratmış ve bertaraf etmiş olmakla eski düzeni değiştirmiş ve mukabil bir darbe yapmış olmuyor. Dolayımlı olarak da hukuk düzenini yok sayarak keyfince bir darbe hukuku uygulama hakkına sahip değil. Görevlerine son verilen memur ve hizmetlilerin darbecilerle düşünce ve eylem birliği içinde olduğuna ilişkin istihbarat raporları ya da yapılan ihbarlar ancak yargısal denetimden geçerek kanıtlandıktan sonra uygulanabilir. Aksine uygulamalar devam ettiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devleti olmaktan çıkar, uluslararası toplumda itibarını kaybeder, ve burası bana çok önemli geliyor. Siyasi partilerin de meşruiyeti kalmaz. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olma vasfını yitirir ve sivil darbe iktidarına payandılık yapan bir örgüt konumuna düşer. Şöyle bitiriyor. Ikinci, yol yakınken hukuk devleti düzenine dönülmeli ve darbeci örgütün uzantılarına karşı alınacak önlemler hukuk içinde alınmalıdır. Bugünkü olumsuz gidişe son verilmediği takdirde tarih, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını sivil darbecilikle ana muharefet partisini de hukuksuzluğa ve darbeciliğe göz yummakla mahkum edecektir tarihin bunu o, mahkum edeceği unutulmamalı diye bitiriyor. Evet bir şey soracağım ben kaçırdım onu vermedik galiba da ee, bu Sezen Aksu Ali Nesin Çiğdem Mater Zülfü Livaneli'ye Rıdvanakar verdik. verdik mi? Verdik. Ya, o dün, metini dün verdik. O unutmuşum kusura bakmayın o da önemli bir metin. Ee, tekrardan göz atılmakta fayda var gibi duruyor evet. bir çağrı metni. Dün, dün iki çağrı metni de okuduk hem sanatçıların hem de aydınların evet, Bu aralar çok fazla şey okuduğum için bir yavaş kış geldiği için unutmuş olabilirim. Onlar da 15 Temmuz gecesi bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimini şiddetle kınadıklarını söylüyorlardı. Ve aramızdaki fikir aylıklarını bir kenara bırakarak her türlü darbeye karşı demokrasi ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Ve bu uğurda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ilan ediyoruz, rahmet diliyoruz demişlerdi. Evet. Onlar da hukukun üstünlüğünü vurguluyorlardı. Peki bir ara verelim. Açık, Açık gazete. Seyyare Sezin Öne Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba Merhaba. Günaydın. Ee, bağlantı kuramayacağız diye ödümüz koptu. Allah'ın üstü durumlarda. Bir gün önceden konuşalım. Evet. evet. Ee, Şehiteden hala Japonya'dayım. Ee, ama uzakta otanda bir şey fark etmiyor tabii ki. Türkiye'nin gündemine şirketlerine de... konuşuyor ki o kadar çok insanın kafasını meşgul ediyor, o kadar çok düşündürüyor ki. E, tabii ki yani burada da uzakta olamıyorsunuz aslında kilometrelerce, dünya de dünyanın öteki ucunda da olsun. Ve işte merak ediyorsunuz ne oldu, ne olacak. E, yani, netiş bir şey tabii yani e, hakikaten e, hala e, benim için çok etkisi geçmiyor bir türlü. Nasıl bu işe böyle bir darbe girişimi söz konusu olabildi. Hı hı. Ee, nasıl işte e, bir türlü o asker sivil ilişkileri her şeyden önce ben ona vurgu yapmak istiyorum. düzeni giremedi bu ülkede. E, artık yani ilk darbeden beri 1960'den beri bu yani e, yarım asır geçti. E, yarım asır aşkın süre geçti de niye niye bu olmuyor bir türlü? yapılamıyor. Benim derdim o oh açıkçası ve bu kafamı sürekli meşgul edip duruyor tabii. Dolayısıyla Japonya'da olmak da benim için aslında bir kesinlikle keyif vesilesi veya oh işte orada değilim denebilecek durum maalesef yaratmıyor. Evet. Tabii biz işte Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok endişeleniyorum şimdi çünkü o hal uygulaması ki o hal uygulamalarını Türkiye'de özellikle Tabii e, benim ancak işte 90'ların tecrübelerini e, ikinci elden duymakla o hal bilgim var. E, onun dışında e, o hal görmüş değilim. E, ama e, Ömer Bey tabii, e, yaşamıştır o günleri, darbe günlerini vesaire. Dolayısıyla pek iyi bir namı da yok Türkiye'de. <gülüyor> Sivil irade tarafından uzanıyor olsa da bu nedenle hala endişe verici tabii. Ve hala bir tehlike var mı ne oluyor? Türkiye zaten yani IŞİD tehdidiyle yaşayan bir ülke hep haftalardır IŞİD tehdidini konuşuyorduk ve hala orada duruyor ne olacağı de belli değil evet. hele bu güvenlik krizi yaşanırken bu duruma gelmişken işler IŞİD'le de yetenekli mücadele edilebilir mi? Hatta işte ben bir birikime yazdım online haftalık internetteki sitesine yazdım birikim bir yazıda işte biz, özellikle listede oldukça çok vekil sayıda NATO askerinin de yani NATO askeri derken Türkiye'nin NATO bağlantısını oluşturan askerlerin de olduğu gözleniyor. Eğer ki onlar gerçekten o bu isimler daire ee, gelişimin içindeyse o zaman NATO ile ilişkilerin de bir kriz yaşaması kaçınılmaz. E, bu durumda e, Türkiye nereye gidecek ne olacak bir, e, bir anlamda e, eksen kaymasından da bu bahsediliyordu. Gerçekten bir e, eksen değişmesi mi söz konusu olacak bilemiyoruz. Şimdi Hakan Aksay yazmış e, Rusya ile ilişkilerin son zamanlarda e, ısındığına dikkat çekmiş e, yakınlaşmaya dikkat çekmiş. E, dolayısıyla bütün bunlar önümüzdeyken e, daha bir süre e, o çalkantılı dönemin e, dön e, devam edeceğini öngörmek e, pek de zor değil maalesef. E, evet, de, yani, biz bunları hep konuştuk. Evet, hep e, olumsuz bir şeylerin geldiğini söyledik. Bilinizden tür bitti, aylardır. Hatta yıllar oldu yani. Hep söyledik, hep uyardık.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 bu yarılarda bulundular ve devam ediyor bu evet şimdi Orhan Kemal Cengiz de Avukat, insan hakları konusunda da yıllardır çalışmış biri o gözaltında malumumuz öyle mi? Ne Hayır var? duymadım ee, Orhan Kemal Cengiz öyle mi? evet yani bu, o zaten bu gazeteci karalistelerinde de isim geçiyor son günlerde ortalarda dolaşan kendisi işte e, işi, işiyle beraber gözaltmalıydı fakat sonra işi e, serbest bırakıldı e, şimdi Türkiye saatlerini karıştırdım şimdi ne zaman tam oldu e, ben dün e, öğlenmiş saatlerinde öğleden sonra haber aldım diye şimdi yanlış bir şey söylemedim ama sonuçta e, şimdi biz gezi, de e, altında geçildi anladığım kadarıyla yeni olarak serbest kızına dair bir e, şey okumadım bilgi gelmedim. Dolayısıyla şimdi ben bugün biraz Burundi'ye çalışıyorum. Burundi, çalışıyordum. Burundi biliyorsunuz bir Afrika ülkesi ve orada da bir darbe girişimi olmuş Başarısız geçtiğimiz yok Ve Türkiye çok beğendim bir hikayesi. Biraz bakınca da işte orada da radyo kanalları bu sefer ve gene Twitter yani, bu sefer yani internet, sosyal medya ve medya etkisiyle ve ordunun kendi içinde ayrı yani darbeyi desteklemeyen yani askerler olması nedeniyle darbe başarısızlığı oluyor. Ve polisin de burada etkisi var. Güvenlik gücü olarak polis de hükümetin yanında yer alıyor. Ve orada daha sonra bütün bu işte şey, darbe girişimi bastırıldıktan sonra da ilk seçilen kurban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 görevini sürdürmek istiyor. Ondan zaten bir ulusuzluk var ülkede bu darbe girişiminden önce. Bir yıldır, bunun değil, o başkan seçildiğini de 69'la kazanıyor. Çünkü şey zaten muhalefet boykot ediyor. Vesaire. Dolayısıyla yani ülke bir yıldır kaos ve kan içinde. Yani artık darbeyi işte engelleyen ve darbeden sonra üstelik de devlet başkanının yanında yer alıp o basına baskı, bütün şeyleri işte kim nasıl sindirilecek kampanyasını yürütenler de daha bir ay iki ay dolmadan darbenin üstünden bu başkanlık seçiminden sonra öldürülüyorlar. Yani size <gülüyor> yine kasta maruz kalıyorlar. Yani kimse güvenli değil böyle bir ortamda. Çok hükümet yanında yer alsanız da işte şeyde olsanız bir anlamda ee, en militanlı en sen ee, işte gücün en yakınındakilerden de olsanız son derece güvenlikli bir ortam içinde kalıyorsunuz. Ee, ve bugün, bugün günü, uluslararası toplantılarda koltuğu boş. Muhalefetle o kadar kötü bir durum söz konusu ki ve o kadar işte ee, oradaki ee, başkan ee, gücü ondan sonra eline ee, toplayan o kadar ee, reddediyor ki muhalefetle uzlaşmayı. Şimdi uluslararası işte, Birleşmiş Müdürlük'ün Falan girişim ile adeta bir e, e, iç çatışmayı, iç savaşın müzakeresi yapılır gibi e, buluşma yapışma, a, a, yapılmaya ve aranmaya, e, buluşturmaya çalışılıyor taraflar. Bunlar çok acı şeyler. Evet, CNN Türk'ten evet. şimdi e, şey yaptık e, sizin, CNN Türk'ten e, verin, evet. verilmiş haberi eşiyle birlikte... E, gözaltına alındığı hakkında bir arama kararı olduğu gerekçesiyle havaalanından alınmışlar öyle bir evet. bilgi bu. Onun dışında da işte TRT ve Rütük'te de açı alınan 329 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı haberi vardı. Onu da devamı gelmediğini, onu da takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi BBC'den BBC'nin yani BBC Türkçe değil. BBC'nin Türkiye muhabiri Mark Lowen'ın da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 e, Kısa kutu, bunfa kutuplaşmanın eritilmesi için. Ama bu öyle olmuyor. Yani de bu felaketi getirir. Kısa vadede e, işte bir yeni normal 5-10 derece gergin insanların kimliği bir kısmın ve diğer kısmında son derece kendi güçlü hissedik e, bir anlamda e, ezici bir şeyini e, iradesinin daha da arttığı bir dönem olabilir. ama onun arkasından şey bu herkes herkes yani bir kişiyi şey bırakmıyorum yani Buruncu'dan işte bahsettim size. Ya bu e, En yakınında işte istihbarat sorumlusu olan devlet başkanının kişi de suikasta uğrayabiliyor. E, e, muhalefetin ve e, aynı zamanda iktidarın en üst sinirlerinden e, bazıları da suikasta uğrayabiliyor. Ve insanlar on binlerden insan mülteci durumunda. Ya bakın şöyle bir şey Türkiye ile karşı karşıya kalabiliriz.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 Korunmasıyla görevli insanlardan bahsediyoruz. Bunlar gerçekten ya darbe içinde yer aldılar veyahut da şu an bir e, kim ne yaptığı ortaya çıkarılması için çok ciddi bir soruşturma yürüyor diyelim. Ama herhalde Türkiye'nin bu yarayı bir ortaklaşmayla sarması lazım. Yoksa gerçekten e, insanlar birbirlerini Ege Deniz'de ya da nerede artıksa e, mülteci olarak Botla aynı plana geçmeye çalışan Suriyeliler gibi el ele tutuşurken birbirleriyle bulacaklar ve e, herhalde acı acı düşünecekler. Ben biz niye bu kadar kutuplaştık diye. Yani ben o o derecede ciddi bir e, kavşakta olduğumuza inanıyorum. Yani herkesin e, bir hatalarını görme, e, bir e, sakinleşme, bir gerçekten e, ortak akılla çok zaten çok sorunumuz vardı bizim yani ilk olarak. O kadar çok sorun vardı ki e, yani yani onları zaten bir akılla çözmeye çalışsanız bu olaydan önce de ancak yani bir e, çok büyük bir ortaklaşmayla mümkün olabilirdi. E, kusura bakmayın dışarıda olduğum için herhalde çünkü Türk'ün yüzü geliyor kusura, özür dilerim. Evet, e, işte. Bu ancak böyle mümkün olabilirdi. Şimdi daha da fazla buna ihtiyacımız var ve bu bir artık hakikaten e, şey <gülüyor> kaçınılmaz bir şey yoksa belki bir beraber basar. Yani Bugün birbirini aşağılayan, işte ben darbeye karşım sen değilsin vesaire diyenler de bundan kutulamazlar. O yüzden bunun farkında oluyor olmamız lazım. Evet yani biz ne, programa girmeden önce biraz önce şeyi de okuduk. Ben okudum Tarık Ziya ikincinin son yazısını T24'te. Yani yol yakınken muhakkak surette hukuk devleti düzenine dönülmeli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 AKP iktidarını sivil darbecilikle ana muhalefet partisinde hukuksuzluğa ve darbeciliğe göz yummakla mahkum edeceği unutulmamalı diyor. Şimdi ben bir de şeyi okuyayım. Evet. Et, etiyen Mahçupyan karar yazarı diyor ki e, evet. e, yani gördün mü bilmiyorum ama e, darbe gecesi layık kesim ortasından çatladı diyor. Yani e, şunu söylemiş bu e,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 Evet, evet. Ve evet. bu terciyi yaparsa, yapmadı onun kaçtı. O, onu ben soruyorum, onu söylememiş, böyle bir ihtimali <gülüyor> öngörmemiş, <gülüyor> mahcup yani. Evet. evet görmek istemiş. Ee, işte bahsettiğim şey bunun bir vakasından bahsettim ben işte. Ee, yani Afrika diye Avrupa Afrikada biz zaten işte bir e, şeyiz, Avrupa Birliği ile işte e, müzakerelerinden sonra bir ülkeiz, bir de artık dediğim gibi kalmayabilir.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 işte şey mi olacak? Bulgaristan mı olacak? Yoksa hani birazcık daha işte böyle bir takım standartlar tutturamazsa vesaire derken işte Rusya mı olacak diyorduk. Fakat şu an Rusya olmak inanın ki çok güzel bir hayalmiş gibi geliyor. Ben çok daha büyük bir kaosdan, güvenlik krediminden bahsediyorum. Ee, bir kere şimdi yani e, her şeyden önce ne olursa olsun büyük güvensizlik olacak orada. Herkes birbirine karşı ayda miydi, ne oldu, ne dikti falan filan sorularını soruyor olacak. Bunun e, en büyük herhalde yapılacak şeylerden bir tanesi tedbirlerden alınacak. Bunu savunduğum için söylemiyorum ama bunu yapmak zorunda kalınacağını tahmin ediyorum. Emekli askerlerin geri çağrılması olacaktır. İşte o Baryoz Ergene Kontralması da e, veya işte şey yapılan, e, görevden alınan e, kişilerin tekrar göreve dönmesi olacaktır. Zaten bunu görüyoruz. İlk e, adımlar bu yöndeydi. E, i̇lk görevlendirmelerden bazıları. Bir de emeklilerin de geri gelmesi konusu olabilir. Yani o durumda e, Türkiye'nin hakikaten işte o, o denenin e, müthiş bir, bir travması var hala. Politik travması var, sosyal travması var vesaire Bütün bunların bu yüzleşmesi gerekecek. O yüzden yani kimsenin altından kalkabileceği bir şeyden bahsetmiyorum Bir böyle ha, dediğim gibi e, sakinleşip e, biraz artık hakikaten korkuyor olmak lazım. Çünkü dediğim gibi yani biz bunları yaşamıyor olabilirdik. Asker ilişkileri çok daha başka olabilirdi. Demokratikleşebilirdi. Ee, hep şeyi söylüyorum yani çok güç tek elde konsantre olmaya başladığında e, işte e, düşünün her şeyi kazandır, kazandığı adeta bir kumar haline dönüştüğünde politika hani winner takes it all politikası tam İngilizce tabiriyle e, kazanan her şeyi alıyor durumu olduğunda o gücü başkaları da ister. Nihal yani ne başkaları da isteyecek. Ya bu bitmez. Evet. bitmez çok basit yani en yakındakiler isteyecek e, en güçlü lideri yani çünkü şey e, bir, bir bakacaksınız hiç kimseye güvenmediği herkesin böyle arkasında gözüne sürekli enfesine doğru baktığı bir ortamda yaşayacağız yani bunu istiyor muyuz? kim istiyor bunu? Veyahut da e, Allah şu AKP'liler de mi, ne yapacaklar yani ya da Suriye'ye işte Pakistan'a Mısır'a dönüş bir şey ne yapacaklar? Yani şey de ya mesela... yani... Bir de şöyle bir şey var Bundan korkmak bunun önüne geçebilecek bir hamle olarak görülebilir mi? Böyle bir durumdan korkmak ya Korkmak bir şekilde. Ee, Evet ee? o zaman Dikkat ee, durdurulabilir Herkes şimdi bir şey, bir şey söz konusu oldu Bizden yani en ee, böyle hani bir şey Aşırı çalkantı dönemlerinde böyle olur zaten e, Kraldan fazla kralcım Militandan fazla militan hı hı. Ben senden daha militanım bir de çok güzel kullanışlı bir suçlama var FETÖ. Dolayısıyla işte sen FETÖ'cüsü bilmem neyse aynı zamanda e AKP'nin yakını e son zamanlarda havuz medyasının içinde işte biraz dışlanmış kişiler bir diğerlerini yapıyorlar. Orada da <gülüyor> müthiş bir şey dönüyor. E Tamam yapıştır etiketi bittin bittin yani. Bu do <gülüyor> dolayısıyla bunlar ya da sokakta birisine FETÖ diye bağırsanız FETÖ'cü diye şu an yaşamak ülkeye girer. Yani dolayısıyla çok e, gençlikten kaygan zemindeyiz. Evet Ayhan Onun için, Bilge... E, e, bil, bil. Ben de şey söyleyeyim, Ayhan Bilge'nin e, HDP Kars milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, e, evet. bazıları savaşın bittiğini duymayan Japon askeri gibi o hal ilanından habersiz ve hala demokrasi nöbetinden söz ediyor demiş.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 Ee, başka bir yerdeydik Türkiye yani ben e, uçup gittiği zamanları yurt dışından işte o zaman yurt dışında yaşarken Türkiye'ye imrenerek geldiğim ve giderken izlediğim zamanları hatırlıyorum. Şimdi insanlar kaçmak için işte nasıl yurt dışında bir hayat kurabilirim diye neredeyse birbirleriyle yarışacaklar. Ve i̇nanın öyle bir e, kaçış da yok. Yani orada da işte bugün Suriyeli bilgilere siz nasıl bakıyorsanız nasıl o, aslında girdi bizli veya da işte şey olarak açık açık hoşlanmıyorsa insanlar da başkalarının gelip ülkelerinde yaşamasından hoşlanmıyorlar. Ve bu sebeple, kötü bir sebeple insanların iyi sebeple ben başka hayat kuracağım. Ay canım işte başkasına artık oldum. Şu işte vesaire diyerek bir ülkede hayat kurabilir. Hepsi bulabilir. Ama zorunlu olarak gitmek çok başka bir psikoloji. Bunu ben yaşıyorum, görüyorum. Çok insanın da görüyorum. Bunu kimse kimseye yaşatmasın. Kimse kim bu ülkenin ve birinden daha fazla sahibi değil. Bu yüzden kimse kimseyi böyle dışlayamaz. Medeni ölü yapacağım, senin hayatını pişman edeceğim. Bu mafia jelibonlarının lütfen bırakma insanlar. Ve kimse bu bu insanlar biraz dışlanıyor olsun artık, ayıklanıyor olsun. Çünkü çok fazla hatma oldular söyleme ve e, yavaş yavaş birazcık e, gelip plana itiliyorlardı. Çok daha fazla güçlü olarak geldiler. Şimdi seninki hakkında kara hazırlamaya e, yok tepeci bilmem ne falan diye e, bir şeyde e, suçlamada bulunmaya hakkı yok. Yok. Bu kadar basit. Evet, Tarhan Erdem de süreyi de bitirdik ama son bir ilavede bulunayım sizin. E, Tarhan Erdem de son yazısında bu ta ilk darbeden beri e, ortaya çıkan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 Onu da hatırlatmak istedim. Evet. evet. E, peki. İşte ya yani keşke işte ben işte, keşke Japonya'dan elektrikli arabalardan bahsediyor olsaydım. İşte Japonya'nın kendi işte politik kısmındaki çeşitli işte, meselelerden geçen hafta bahsediyoruz biraz öyle olsaydık. Ama sürekli son yıllarda günün diğer günü aratıyor. Yani bir adeta ağır hasta, ölümcül hasta gidiyor. Her gün daha kötüleşiyoruz. Ee, bunu da hep konuştuk ama dünümüzü arayan halde olmak çok içler bir şey. Bu kadar da zavallı değil bir ülke. Yani bunu artık e, ne olur? Şuraya bir kesim dersiniz, ne düşünüyorsunuz vesaire bir, bir bırakın, durun ve bir toparlanalım. Toparlanmaz zorundayız. Başka seçenek yok. Evet. evet. Peki çok teşekkürler. <gülüyor> <sizin. gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor>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 Cem Çetin Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey, merhaba. Günaydın Sevgili Cem, merhaba. Merhaba, olağanüstü günlerin içinde bir gün daha konuşuyoruz. Bir şey soracağım, bu da, Bayan Münih'in genç yeteneği Erdal Öztürk eee Bundesliga şampiyon şampiyon kapatan Bayern Münih'in oyuncusu e, darbe kurbanı oldu diye bir haber var elimizde. Haber Türk'ten. Çok acayip. bir haber. ne diyor? Bundan haberi var mı? E, i̇nanın e, haberim yok. E, ne olmuş? İstanbul, İstanbul 3. Kez, Kolordu Hı. Komutanı Kor General Erdal Öztürk'le isim benzerdi. İsim ve soyadı aynı olduğu için ee, çok acayip. Sosyal medyada bu yönde espriler yapılmış. Ve sonuç olarak da oyuncunun Wikipedia'daki tüm bilgileri silinip 24 saat içinde sayfadan kaldırılmış. <gülüyor> yani ben e, geçen gün e, üniversitede, fakülteler, asistanlarla da konuşurken yani bu sosyal medya e, ben kullanmıyorum sosyal medyayı. E, evet. Ben kullanmıyorum çünkü ee, maalesef bizdeki kullanımı e, çok e, insanlığa hizmet eder. E, seviyede değil, e, bin nevi istira atma, çamur atma işte dedikodu yapma e, başka bir fazla daha kullanıyorum ama çok ağır bir ifade onun şeyi de söylemeyeceğim o ifadeyi onun için uzak tutuyorum kendimi ve e, sosyal medyadaki şeyine de e, fazla itibar etmemeye özen geçiriyorum. ya da bir şey duyuyorsam mutlaka inanmadan önce e, farklı mecralarda check ettiriyorum e, duyduklarımı yani çok tehlikeli bir mecrü görüyorum ben sosyal medyayı özellikle de bizim gibi bilgi toplumu olmayan okumayı sevmeyen ve duyduğu her şeye sorgulamadan inanan bir toplumda sosyal medya çok büyük bir tehlike oluşturuyor diye düşünüyorum. Evet ya yani Akif Çağatay Kılıç da Gençlik ve Spor Bakanı olağanüstü hal, o hal uygulamasının ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını olumsuz etkilemeye, etkilemeyeceğini söylemiş. Fakat tabi bundan maçları kastediyor şüphesiz ve bir takım filan. Fakat mesela başka türden etkilenen insanlar olduğu şüphesiz başta da Mario Gomez ile ilgili bir haber var. T24'ten evet. gördüğümüz darbe girişimi nedeniyle Beşiktaş'a dönmeyeceğini açıklamış. Geçen sezon 33 maçta 26 gol atmış ve çok büyük popüleritesi olmuştu. Yani Mario Gomez'in zaten Beşiktaş'a dönmeyeceğine tam bir muallaktır, bir soru işaretiydi. E, aslında dönmeyecek gibi de gözüküyordu doğrusunu söylemek gerekirse e, bu darbe gelişimi, darbe gelişimine başarısız darbe gelişiminden önce. Bence yani bu işin e, bahanesi olmuş oldu. Hı hı. E, çünkü e, Beşiktaş e, önümüzdeki yıl Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek ama e, şu anda yönetim e, Şampiyonlar Ligi'nde böyle başarıyla mücadele edecek bir takım e, şu anda e, kurabilmiş değil. E, şu anda ee, yapılan transferler e, yeterli değil ve komisyonu şöyle bir istemesi olmuştu yani şampiyonlarliginde e, sıfır çeken e, çekecek bir takımın parçası olmak istemiyorum demişti. Ee, ve yönetiminde herhalde e, transfer politikasına bakıp Beşiktaş'ta oynamama kararı aldı ya da e, bunu da işte e, bu da bu e, gelişmeler e, bağlamış. Evet. Beşiktaş'tan ayrıldığında şöyle belirtmiş: üzerinde çok düşünmemi gerektiren zor bir karardı demiş Mario Gomez. Beşiktaş'tan ayrılmasının sebebinin de darbe girişimi olduğunu ifade etmiş bir sosyal medya hesabında yaptığı açıklama da evet bir de şu da var tabi altta şampiyonası sakatlanmıştı Mario Gomez evet. ee, yaşı da belli yani e, ne zaman sezon sezona geri dönebilecek sakatlığının durumu nedir ne değildir tabii bunlar da bir soru buna yani, e, bunları tabi göz önünde bulundurmak lazım eğer e, Mario Gomez e, Eylül'de değil de e, kasında e, sağlığı geri dönecekse 5 yaşında yani işte öyle bir transfer gerçekleştirilmesinde Mario Gomez ile sözleşme hiçbir anlamı yok tabii ki evet Evet, peki. Devam edelim. Yani biraz da şey seninle beraber epey zamandan beri kovaladığımız haftalar öncesinden başlayarak hatta aylar diyebilirim. Bu Rusya Spor Tahkim Mahkemesi'nin Kasın ve Rusya'nın atletlerinin Rio de Janeiro'da yapılacak olimpiyat oyunlarında yarışmasının engellenmesine itirazını reddetmesi. Yani Rusya'da artık atletlere olimpiyat yasağı geldi. Rio olimpiyatlarından evet. men edilmiş oldu. Ne diyorsun? Şimdi 68, 69 tane 69. Rus atletin başvurusu vardı. Biliyorsunuz Uluslararası Atletizm Federasyonu yaklaşık bir yıldır Rus atletleri, Rusya'yı Uluslararası Atletizm organizasyonlardan ben cezası vermişti. Rus Atletler Rus e, e, Atletler'in yarışlarına katılamıyordu. Rus Atletler bu yasan Ziyo'da da devam etmesiyle bir kanal almıştı. Bunun üzerine e, Rus Atletler e, kasa gitti ve e, önceki gün kas kararını açıkladı. Rus Atletler Ziyo'ya e, gidemez e, e, denildi. E, tabii ki ben bunu bir parça şeye bağlıyorum. Yani uluslararası ilişkilerde Rusya'ya karşı başlatılan <gülüyor> bir yıpratma cezalandırma operasyonunun bir parçası olarak biliyorum. Spordaki bu gelişmelerde ayrı düşünemeyiz zaten. Bunu kabul etmek lazım. Sporda uluslararası ilişkilerde çok önemli dolu oynayan bir alan bir soft power aracı. Bunu her defasında yayınlarımızda evet, söylüyoruz. Bizi dinleyenleri bilinçlendiriyoruz. Çünkü bizde biz spor, biz spor kültürü maalesef arzu edilen seviyelerde değil hatta pek çok de sporun önemini yatsı görmezliğe gelir bilmez çünkü sporun önemini ama uluslararası ilişkilerde spor çok önemli bir unsur ee, soğuk savaş dönemlerini hatırlayacak olursak, ee, büyük bir Amerika olsun, so, mi, Sovyetler biliyorsun, olimpiyatları boykot ederdi. işte hatırlıyoruz 1980 Moskova olimpiyatlarını Amerika boykot etmişti çünkü Sovyetler bizim Afganistan'ı işgali söz konusuydu. E, i̇şgalden e, Sovyetleri vazgeçiremeyince, geri adım attıramayınca o zaman Amerika ve mütefikleri e, 1980 Moskova olimpiyatlarını boykota gitmişti, boykot etmişlerdi. Dört e, yıl sonra e, bu sefer olimpiyatlar e, Los Angeles'daydı e, 80 boykotuna ka e, karşılık vermek için de bu sefer Sovyetler Birliği e, güvenlik gerekçelerini e, gerekçe gösterip Los Angeles olimpiyatlarını boykot etti ama e, kendi mütefikleri birlikte fakat bir tek e, Bey Romenlas e, Sovyetler'in boykot kararına karşı geldi ve sporcularını Los Angeles'a göndermişti yaklaşık 84-94 20-30 yıl sonra bu sefer farklı bir e, politik süreç yaşanıyor. Evet, yeni bir soğuk savaş da diyemeyeceğim ama yani öyle bir... Soğuk savaş başlangıcı Rusya'dan böyle bir yönde bir açıklama oldu. Evet. Soğuk savaş yıllarını hatırlatan bir süreç yaşanıyor dedi. Ben de e, bu ifadeyi kullanmıştım hatırlarsanız yani bir soğuk savaş yaşanıyor diye işte programlarda dilendirmiştim ben aslında tüm bu yaşanan süreçte Rusya'nın Rio Olimpiyatlarını boykot yani düşünüyordum çünkü atlet, atletizm Olimpiyatların işte ile birlikte iki tane en önemli spordan biri ve Ruslar da atletizmin en önemli ülkesi yani Amerika ile birlikte iki marka devlet diyebiliriz. Böyle bir konumda Rus atletlerini cezalandırmak tabii ki Rusya'nın çok kabul edebileceği bir tablo değildi ve buna karşılık olarak da ben Rusya'nın olimpiyatları boykot edebileceğini düşünüyordum. Böyle bir komplo teorim vardı ama belki de bu komplo teorisini öngören Uluslararası Federasyonlar ya da işte güç batı ee, Rusya bu Olimpiyatları boykot etmeden biz Rusları Olimpiyatlardan atalım ee, adımını e, atmak üzere şu anda. Evet James sen tam da onu soracaktım uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC de Rusya Olimpiyatlardan tamamen men edebilir diye BBC'den bir BBC Türkçe'den bir haber var elimizde yani e, önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyormuş kararını. Evet. Ve bu da o zaman tümüyle ortadan kalkabilir. Yani atletlerin durumu zaten 69 dedin ya yani 68 var. Bir atlet katılabilir diye uzun atlamacı Darya Klesina dışında hiçbir Rus sporcu katılamaz anlamına geliyor diye bir haber verdi. Sputnik News'un haberinde. Fakat atletizmin cenazesi demiş. Tanınmış sırıkla atlama şampiyonu Işın Bayeva'da. Kasım kararı. Evet, e, hafta başında Vada e, adına yapılan e, bir rapor vardı. McLaren bu raporu açıkladı. E, ciddi bir şekilde Rusya'yı ağır bir dille suçlayan bir rapor. Vada ne? E, Dünya Doping'le Mücadele Kurumu mu? Evet. Evet. Evet. Onun yaptırmış olduğu bir e, rapordu bu. McLaren, e, Robert McLaren e, raporu hazırladı. Ve raporun sonuç kısmında da e, sonuç kısmından başlıyorum. İşte e, Rusya'nın e, riyolik piyatlarından atılmasını e, önerdi. E, çünkü sadece e, Rusların Soçi'de e, doping yapmadığı 2012 ve 2015 yılları arasında e, 643 e, derinin e, negatiften, e, pardon, pozitiften negatife çevrildiğini iddia etti bu raporda ve sadece atletizmde değil e, pek çok hem olimpik spor dalında hem de olimpik olmayan spor dalında Rus sporcuların e, doping yaptığı ve e, bu süreçte de işte e, Rus gizli servisinin, Rus spor merkezinin, ulusal e, Rus ulusal doping merkezinin spor Bakanlığı'nın e, rollerinin bulunduğuna dikkat çekti. E, raporunda tabi çok e, ciddi suçlamalar var. E, yani e, bu tabi raporun bazı bölümlerinde suçlamaların getirildiği bazı bölümler biraz karanlık yani biraz e, komplo e, teorileri de e, işin için devrede. E, Rusya'da Makler'in bu yapmış olduğu raporun şöyle bir eleştiri getirdi. E, biz dedi tamam raporda ismi geçen e, görevlileri e, görevleri askıya alıyoruz. Eee tedbir amaçlı. Ama Makler Rusya'da Rusya'ya gelip Rusya'da kimseyle görüşmedi ve sadece e, Rozchenkov'un Vermiş olduğu belgelerle sonuca ulaşmaya çalıştı. Bu da ne kadar gerçekçi ne kadar doğru bunun da dikkat alınması gerekiyor şeklinde yaklaşılma var Rusların. Rostchenkov biliyorsunuz Rus Ulusal Doping Merkezi'nin eski müdürüydü. Bu yılın başında bu merkezden iki kişi biraz gizemli bir şekilde öldürülünce kendisi Rusya'dan kaçıp Amerika'ya sığındı. Ve e, sonra da e, bu olaylarla ilgili belgeleri Vada'ya e, veren kişi. Yani e, bütün bu araştırmaların başlangıç noktasını olarak oluşturan kişi Zotchenkov. E, tabii ki e, ortada e, ciddi bir suçlama var. Tabii e, az önce siz de dikkat çektiniz. Dünkü Kasım kararından sonra Elena Işınbayova'ya... İşte bu, bu kadar atletizmin gün e, işte bir şekilde mezarı konulması nasıl açıklaması oldu ki e, şimdi ava e, son Yüksek Atlamada kategorisinin dünya rekabeti yani dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu ve e, doping testlerinde bu atletin e, bu kadar temiz çıktı ve Rus atletizminin de en e, temiz, en başarılı e, sporcusu olarak gösteriyor bir diğer sporcu da 110 metre engelde seldi şu yemeyeceğiz tabii olimpiyatlar içinde e, ciddi bir handicap. Yani bu gelen noktadan şuunda tespiti yapmak lazım. E, işte çok savaş döneminde ülkeler e, olimpiyatları boykot ederken e, günümüzde konjunktür ne işte işte e, ülkeler işte, bu süper güçler olimpiyatlardan atılacak gibi bir konum söz konusu. Bu i̇şte, değişen konjunktür e, gösteren bir unsur. E, bir noktaya daha temas. alışmalarını Rusya sınırlarının içinde devam ettilen sporcular, e, olimpiyatlarına katılabilir. İşte bir tane istisna var, bir tanesini siz de zikrettiniz. Bu da ne kadar e, şey doğru bir şey. Evet, o da e, çok e, tuhaf. Yani e, o da tarafsız bir, e, yani tarafsız atlet gibi bir statüyle tabii. yarışması söz konusu olacak. Yani bu bir Komedi artık farz denebilecek bir hal alıyor. Aynı öyle, aynı öyle. Bir de işte son dünya şampiyonasında öyle bir uzatlet vardı şu anda Amerika ile birlikte geldi dünya şampiyonasına yarışı bitirmeden kendi ülkelerinde işte onun da Rio'da yarışması isteniyordu ama dereceli bir performansla da acaba Rio'da yarışmaya müsait mi ya da bu atletler bir takım çevrelere hizmet ettikleri için. Rio vizesiyle ödüllendirilmek mi isteniliyor bunların hepsinde sorgulanması gerekiyor ama önümüzdeki hafta Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya için kararını verecek 27 Temmuz sayılamıyorsam bu karar açıklanacak olimpiyatların da 5 Ağustos'ta başlayacağını belirteyim 387 Rus sporcu bu kararı bekliyor Rio'ya gidecekler mi gidecekler mi e, bu arada e, Amerika ve Kanada ulusal e, doping ajansları ve Almanya Ulusal Olimpiyat Komitesi Rusya'nın Rio'dan ihraç edilmesi yönünde karar bildirdiler bu da ilginç bir evet, Bu arada da ben de bir şeyi gördüm. Demin konuştuğumuz konuya bir saniye için dönecek olursak Avrupa Gençler Basketbol Şampiyonası finalistlerinden Sırbistan'da Türkiye'ye gelmeyeceğini açıklamış. Yunanistan'da, Yunan takımı da devlet garantisi istemiş. Yani böyle bir tedirginlikte olduğu anlaşılıyor. Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Yanıyorsan Samsung'da yapılacak organizasyon ee, Sözistan böyle bir karar aldı ama e, şunu göz önünde bulundurmak lazım mesela dün akşam UEFA Avrupa Ligi e, eleme eleme maçlarından bir tanesi Ankara oynandı. Osmanlı spor Moldova takımını e, 5-0 mağlup etti. Yani, bu konuda mesela e, UEFA'dan bir kadar, olumsuz bir kadar çıkmadı. Okay. Moldova takımı e, Türkiye'ye gelmek isteme gibi bir davranış sergilemedi. Ee, ama en önemlisi tabii UEFA'nın UEFA, yani UEFA e, e, acil bir e, kararla e, bu maçı e, belki erteleyebilir diye de tarafsız ülkeye alabilirdi ama e, futbolun e, en önemli karar alma mekanizması bu maçın Türkiye'de oynanmasına e, uygun gördü. Ve önümüzdeki haftada yorumluyorsam Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme golü maçı var Monaco'yla oynayacağı. O maç içinde şu anda UEFA'nın Maç İstanbul'da oynanmaz şeklinde bir kadar yok e, tamam ediyorum ki o o da İstanbul'da oynanacak ama e, diğer spor organiz uluslararası spor organizasyonları için bazı ülkelerin e, çekinceleri olabilir, e, Türkiye'ye gelmek istemeyebilirler ve bunda e, doğal karşılamak lazım yani. E, evet, evet tabi tabi yani da e, çok bir uzunca bir sürenin belirsizlikler içinde geçeceğini. E, Söylememiz mümkün. Peki şeyi başka spor olayı olarak Fransu ee, Bir şey söyleyebiliriz. Daha önceki programda Çağla Büyük milli raketimizin Ziyo vizesini alamadığını belirtmiştik. Çünkü sporcu performans olarak hedeflenen sıralamaya yükselememişti Çağla Büyük Akçay. Ancak geride bıraktığımız hafta içinde üç önemli raket Ziyo'ya e, katılmayacağını açıkladı. E, bunlardan bir tanesi Simona Halep, Zika virüsünden dolayı Ziyo'ya gitmeyeceğini belirtti. E, bir diğeri e, Azerenka Delos e, raket O da e, hamile yanılmıyorsam e, bunu gerekçe olarak Brezilya'dan e, vazgeçti. Bir de galiba İtalyan Francesca Scavone vardı. O da Ziyo'ya e, gitmeyeceğini açıklayınca e, Çağla Büyük Akça'ya e, e, olimpiyatlara gitme şansı doğdu. Bu e, tabii Türk sporu için, Çağlı için işte, e, çok önemli. Çünkü yani bu sporcular e, bu kadar emek harcıyorlar. Olimpiyatlara katılmak da her birinin en büyük hedefi. Ama tabii e, bunu söylerken de e, yani zika virüsünü olimpiyatlara katılmak bu kadar önemliyse yani sporcu niye zika virüsünü mahalle gösterip gitmiyor o zaman ya da birçok zika virüsünden korkmuyor mu? Ya da zika dolayı bir sporcu gitmek istemezse acaba Türkiye'de ne olur? E, Tabi onu da e, sormak gerekiyor. Tabi, bu tür e, bahaneler bazen bahane de olabiliyor bunlar. E, sporcu formsuz oluyor. Gitmek istemiyor. E, ya da ticari çıkarlar e, daha ağır basıyor. Yani bunu temiz için söyleyebiliriz mesela. E, de, dolayı, sporcular dolayısıyla e, bazen e, bütün organizasyonlardan çekilebiliyorlar. Aslında isteyebiliyorlar. Evet, peki. Bir de Fransa turunu son olarak sorayım. Evet. E, Fransa bisiklet turunda e, Fromm'un e, genel klasmanda e, liderliği devam ediyor. E, dün e, önceki gün saate karşı e, etapı koşuldu Fransa bisiklet turunda ve e, İngiliz e, pedaz e, harika bir performans rotaya koyup en yakın vakit ile Arasındaki zaman farkını 3 dakika 50 saniye küsurlara çektik ki yani bunun da anlamı e, From'un e, bu turu kazandığını e, mesajı yani büyük bir e, aksilik olmazsa büyük bir beklenmelik bir şey olmazsa e, düşme gibi sakatlık gibi vesaire vesaire de bu turun bu yönteki şampiyonu kazandı. E, Chris from, olacak. Chris from hangi? Britanya vatandaşı. Büyük Britanyalı. Evet, evet, Birleşik Krallık. Evet. Evet, e, hatırlarsanız geçen hafta konuşmuştuk. O perşembe ilk etapta düşmüş. E, epey bir zaman kaybetmişti. Ama e, organizasyon komitesi e, tarihte daha önce işini rastlamamış e, bir şekilde e, onun düşmesini telafi edecek bir karar verip e, mağduriyeti ortadan kaldırmıştı. Ee, ben bunları tabii çok istisnai bir durum. Ee, Fransa'da e, pek çok spor sever, bu organizasyon komitesinin kararı pek beni istemedi ama e, maalesef bisiklette çok zor bir dönem geçiriyor e, uluslararası e, alanda çünkü yıldız sporcu çıkmıyor. E, bu da tabii bu spor dalının pazarlanması açısından olumsuz bir gelişme. Kız kış sporunda. Ee, en önemli yıldızlardan bir tanesi yani nadir yıldızlarla kalan evet, bir tanesi. Britanya'dan da pek sık çıkmıyor değil mi? Bisikletçi bildiğim kadarıyla. Ee, evet yani son dönemde çıkan en önemlisi e, From e, o da çok ilginç onlara geldi. Tabii Kenya doğumludur e, From Nairobi doğumlu e, 31 yaşında e, yani e, ben bu tür yıldız sporculadım. böyle korunması taraftarlar bir bakış açısından evet. Tabii abartılmamak şartıyla, de Swisslat'e de Sporcunun da tabii bu vakitmesi eee hak yani etmeden hak böyle bir korunma tabii söz konusu olmazız. Lazım. Yani lazım. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Cem. Teşekkürler, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyoruz. Hoşça kalın. Hem Çetin Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz. Bu çok zorlu haftayı. E, zorlu haftanın 5 açık gazetesinin sonuncusunu da bu şekilde bitiriyoruz. Ve Chuck Jackson'la ile Maxine birlikte söyleyecektir bir aslında standart parça. Kendi orijinal parçaları değil ama. Heisley Brothers'ın parçasını şimdi onlardan dinleyeceğiz. Çünkü Chuck Jackson'ın e, doğum günü bugün. 1937 doğumlu 22 Temmuz'da Red ve Buhl şarkıcısı ve Burt Beckerak, Hal David ikilisinin efsanevi ikilinin bestelerini de ilk önemli seslendiren insanlardan biri. Birçok hit denilen önemli, Ticay Başarı kazanmış parçası da var. Burada şimdi onlardan değil de Azli Brothers'ın parçasını seslendiriyorlar. Hold on, I'm coming, dayan, yetişiyorum anlamına gelen bir parça. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.